Rabbi zidni ilma ve fehme ve alhiqni bi's-salihin. La yadur ma ismihi şey'un fi'l-ardı ve la fi's-sema' ve alim. dinimiz İslam ilme en büyük değer veren dindir. Zira ilim Allah'ın nurudur. Allah'ın nuru, onu talep edene, onu isteyene nasip olur. Allah'ın nuru olan ilim, asi olan, günahkar olan, tövbe etmeyen, günahlarla kalbi taşlanmış olan bir müminde durmaz. Yaşadıkça, amel sahasına döktükçe insanın ilmi artar, bereketlenir ve ilminden almış olduğu istifade o derece artar. Ne zaman ki insan bildiği şeyler ile amel etmezse o bilgisini zamanla unutur veya değiştirir. İlim Allah'ın nurudur dedik. Bu Allah'ın nuru da günahkarın kalbini sevmez. Günahkarın, günahkar bir insanın kalbini, beynini sevmez. Ve ondan uzaklaşır. Ürkek bir devenin insandan kaçtığı gibi ilim o tür insanlardan kaçar gider. Çünkü Allah'ın nurunu taşımaya müsait bir beden yoktur o insanda. Allah'ın nurunu taşımaya müsait bir kalp yoktur. Bu olması lazım. Allah nurunu tecelli ettirecek bir kalpte. Düşünün o kalp kafi, isyankar, Allah'tan hakkıyla korkmuyor, Allah'ı hakkıyla sevmiyor. Allah'ın nuru o kalpte durur mu? Durmaz. Gider. Burada Allah'ın nurundan kastımız ilim dedik ama bunu biraz daha geniş manada anlamak lazım. Kalbimizde duymuş olduğumuz, Allah'a karşı duymuş olduğumuz sevgi en büyük ilimdir. İlim. Ben Allah'ı seviyorum, çok seviyorum, samimi olarak seviyorum. Dediğimiz zaman işte Kalbim Allah'ı tanıyor, Rabb'ini tanıyor. Ona sevgide bulunuyor, ona karşı sevgi duyuyor. Dediğimiz andan itibaren bilelim ki kalbimizde ilim vardır. Allah'ın nuru vardır. Kalpte ilim var o zaman. Yine kalbimizde duyduğumuz haşiyet dediğimiz Allah'a saygı Allah'a saygı, Allah'a karşı edepsizlik yapmamak Allah'a karşı hürmetli olmak Allah'ın emirlerine karşı hürmetli olmak Allah'ın emirlerine karşı saygılı olmak Allah'ın haddını, hududunu tanımak, bilmek Allah'ın çizmiş olduğu hatları, hudutları değiştirmemek Allah'ın yapın dediklerini yapmak Yapmayın dediklerinden uzaklaşmak yine en büyük ilim göstergesidir. Yoksa adam hafız oldu, Kur'an'ı hatmetti, İslami ilimleri yuttu. Ama kalbinde Allah'a karşı gerekli olan o sevgi yok. Kalbinde Allah'a karşı saygı yok. Allah'ın emirlerine karşı saygı göstermiyor. Düğüne eğlenceye gidiyor, bakıyorsun hocadır, hacıdır, ooo, unutmuş Allah'ı. Yahu sen ilahiyat mezunuydun, hani bir yerde imamdın, hani bir yerde müftüydün, hani bir yerde sen hacıydın, hocaydın, ne oldu unuttun bunları şimdi burada? Ha, derse ki, Allah camide kaldı, haşa. Burada ben serbestim. Burada Şeytan ne diyorsa onu yapacağım. Nefsim ne diyorsa, heva hevam arzum ne diyorsa onu yapacağım derse, bu adam cahildir. İsterse müftü olsun cahil. İsterse imam olsun cahildir. Neden? Kalbinde Allah'a karşı sevgi yok. Kalbinde Allah'a karşı saygı yok. Allah'ın emirlerine karşı saygısı yok. Allah'ın çizmiş olduğu hudutları aşıyor. Dinlemiyor. Allah'tan hakkıyla korkmuyor. Cenneti hakkıyla arzu etmiyor. Cehennemden hakkıyla korkmuyor. Meleklerin övdüğü bir kul olmak istemiyor. Allah'ın yerleştiği, sevgisini yerleştirdiği muhabbetini yerleştirdiği bir kalbin sahibi olmak istemiyor. Ne istiyor? Heva hevesini, nefsini tatmin etmek istiyor. Oynamak istiyor. Eğlenmek istiyor. Rastgele yaşamak istiyor. Hayatına sınırlar çizmek istemiyor. Nasıl rast gelirse öyle yaşamak istiyor. Bir tepeden yuvarlanan bir kaya gibi, eğilimi nere buldu, yolu nereden buldu, oraya doğru yuvarlanan bir taş parçası olmak istiyor. Akıllı giden bir insan olmak istemiyor. Doğru yoldan giden bir insan olmak istemiyor. Doğruları savunmak için sabır gösteren, azim gösteren bir insan olmak istemiyor. O zaman ilim odur ki belki dağda koyun güden bir çobanın kalbinde, şehir merkezindeki bir müftünün kalbinde olandan daha fazla bir ilim olabilir. Çoban belki Elif'i görse mertek zannedecek ama çoban ki Allah muhabbeti var içinde diyelim. Allah korkusu var. Keşke ben de alim olsaydım, Kur'an'ı öğrenseydim. Onun Allah'ımın, Yüce Rabbimin emirleri nelerdir onları bilseydim de onları en güzel şekilde yapsaydım ne olurdu? Ey Allah'ım bu fırsat geçer mi bir gün elime? hasbel kader dağda çoban oldum ama yüreğim kalbim senin Kur'an'ında, senin ilminde, senin yolunda. Onu öğrenmek isterdim ya Rabbim diyen bir çoban bu ilimleri bilip de yapmayan bir müftüden, bir hocadan, bir cemaatten, bir müslümandan kat kat kat yüksektir. O niyetiyle haşr olacak öldüğü zaman, belki de cennetin en yüksek makamlarında o çoban olacak. Arkasına bakacak ki şehre indiği zaman kürsüde görmüş olduğu ve özendiği müftü, Eyvah orada yok. Onu melekler almış cehenneme sürüklüyor. Ya hocam bir gün cuma namazına gelmiştim seni kürsüde görmüştüm. Ne kadar güzel ayetler okuyordun. Ah ben de senin gibi olabilsem dediydim. Yahu sen bu kadar ilimle şimdi nasıl iki tane melek seni aldı götürdüze cehenneme götürüyor. Hocam ben sana üzeniyordum ya. Sen ben buradayım sen oradasın olmadı bu iş. Ey Rabbim bunun hikmeti nedir? çoban sual edecek tabi ki yani hikmeti nedir Aa, denecek ki ona bu ilmi öğrendi ama yaşamadı sen ilmi öğrenemedin ama öğrenmek istedin yaşamak da istedin bu konuda azimliydin Allah seni niyetine göre haşretti bunu da ameline göre haşretiyor Allah seni niyetine göre Niyet, kalp ameli kalp ameline biz niyet diyoruz niyetler çok önemlidir Allah bizi niyetlerimize göre haşredecek. Evet. Dağdaki çobanın niyeti salih ise şehir merkezindeki müftünün makamından çok daha yüksek bir makamı elde edebilir. Ya. Bu böyledir. O yüzden ilim sadece Kur'an'ı ezberlemek, Allah'ın kitabındaki emirleri bilmek, haramları bilmek, helalleri bilmek Bunları robot gibi ezberlemek değildir asla. Bir fetva sorulduğunda bunun cevabı budur efendim. Falan kitapta bu yazıyor efendim demek ilim değildir. İlim nedir? İlim başta sen bileceksin. Ben Sen Allah'ı seveceksin. Sen bildiğinle amel edeceksin. Bilmediğini öğrenmek isteyeceksin. Ve bunları yaparken de Allah rızası için yapacaksın. Allah'ın rızası için. İnsanlar desin, alim desin, hoca desin, güzel okuyor desin. Ne büyük alim ya, ne büyük ilmi var maşallah. Sarığı da çok büyük, cübbesi de çok güzel. İyi bu desin. Der diye yaparsan bu işi Allah korkusu için yapmış olmazsın. Allah sevgisi için yapmış olmazsın. Ve bundan da hiçbir sevap alamazsın. Alamadığın gibi. Günah alırsın, günah. Neden? Ee, taşı yanlış yere koydun. Taşı yanlış yere koydun. Şimdi şurada duvar örüyor usta. Taşı tam böyle dengeli koyması lazım ki duvar güzel çıksın. Bir taşı o tarafa kaydırdı. Bir taşı bu tarafa kaydırdı. Ne olur duvar? Tak. Yıkılır ya. Olmaz. Yerinde olacak her şey. Yerinde. Taşı gediğine koymak lazım. O yüzden... Değerli müminler, her ne kadar ilim öğrenmek yüce dinimizin emri ise de yüce dinimizin ilmi öğrenmedeki bize anlatmış olduğu gaye, hedef Allah'ı hakkıyla sevmektir. Allah'tan hakkıyla korkmaktır. Cennet umuduyla yaşamaktır. Cehennemden de korkmaktır. Cehenneme girmekten korkmaktır. İlmin gayesi bu. İlmin gayesi dünya hayatında doğru düzgün hakkaniyet ölçülerine uygun bir hayat seyri içerisinde olabilmektir. İlmin gayesi budur. İlmin hedefi budur. Yolda kaybolan bir insan yolda ilk gördüğü adama sorar, felanca yer nerede kardeşim? Niye soruyorsun? Oraya ulaşmak istiyorsun, yerini bilmiyorsun, soracaksın tabii. Ama şimdi insanlar düşünün, hepsi cennet arzu ediyor, cehennemden korkuyor, doğru. Cehennemden korkuyor, cenneti de arzu ediyor. Ama bu cennet hangi yoldan gider? Bilmiyor. Öğrenmek de değil. sormuyor da ya. Cennetin yolu neresi diyor kardeşim? Sormuyor, sormuyor. Şu yola gidersem sonu cehennemliktir diye duydum ama ben yine de gidiyorum diyen insanlar var yani bu şimdi ne oldu bu, bunun, yani bunun ilmi ona fayda vermedi çünkü kalbi bozuk kalbi bozuk o yüzden cennetin yolunu öğrenmek ilimdir işte ilim talebidir gerçek ilimin talebidir Üzerinde gitmiş olduğumuz yol şayet cehennem yoluysa onun tehlikesini bilmek ve bir an önce o yoldan dönmek ilmin hedefidir, gayesidir. İlmin faydası burada görünüyor. İnsanlarımız şimdi bir çoğunluğu rastgele yaşıyor. Rastgele. Rastgele yaşıyoruz. Toplum nere giderse oraya gidiyoruz. Ben bazı Müslümanlara sormuşumdur. Ya sen neden bu kadar günah işliyorsun ya? Hayatında haram, helala dikkat etmiyorsun. Hih! Yalan konuşuyorsun. Efendim haram yiyorsun. Her türlü hata yapıyorsun ya. İçki, kumar hepsi var. Niye böyle yapıyorsun kardeşim? Nedir ya? Niye bunu yapıyorsun? diye sorduğumda cevap şu. Ya ben Toplumun geneli gibi yaşıyorum. Sen beni niye ayıplıyorsun ki? Toplum nasıl yaşıyorsa ben öyle yaşıyorum. Sen beni niye ayıplıyorsun ki? Bak herkes böyle yaşıyor. Yani sırada. Cuma namazı geldiği zaman da Cuma namazına gidiyor. Ama çıktığı zaman da o hataları da işliyor. Demek ki bunda herhangi bir sorun yok. İnsanlar böyle yaptığına göre Bunda bir sorun yok ya. Abartıyorsun sen. Korkutuyorsun beni. Bu kadar insan var etrafta. Bunlar yanlış mı gidiyor yani? Hepsi yanlış mı yapıyor yani? Bak bir düğün oluyor eğlencesi içkisi, dansı çalgısı, her türlü melaneti var. Ve bütün mahalle orada. Gitmeyen kaç kişi? Ha şu kadar yok. E şimdi diyor ki ya. Bunlar diyor deli ha bu gelmeyenler. Bunlar insan olmayı bilmeyen insanlar. Bunlar efendim toplumsal yaşamı bilmeyen insanlar. Bunlar topluma girmekten korkan çekinen, toplum insanı olmayı beceremeyen, basit, korkak, içine çekilmiş, kabuğunu kıramamış, anlamaz, tek başına yaşamayı, tek hücrede yaşamayı Kendine bir hayat modeli olarak çizmiş basit insanlar. Bunlardan adam olmaz. Geç. Bak bunu öyle söylüyor. Halbuki o adama sorsan sen niye gelmedin kardeşim oraya? Sen bilmiyor musun eğlenmeyi? Bilmiyor musun yemeği içmeyi sen? Dansı şunu bunu. Bilmiyor musun diye sorsan sana diyecek ki yahu kardeşim biliyorum da oraya gitsen kendimi şöyle serbest hissetsen cehennem korkusu olmasa Allah korkusu olmasa senden daha iyi oynarım da Allah'tan korkuyorum ya. Bunlar, bunlar yanlış iş kardeşim. Eğlenme orada kadın kız karışıktan solun mu? Olmaz. Bak o haram. Allah onu haram kılmış. Ben o yüzden gitmedim. Ben Allah'tan korktuğum için oraya gitmedim der o insan. Ama oraya giden birçok insan der ki Aa, bu gelmeyenler var ya bunlar anlamaz. Yaşamayı beceremeyen zevkleri olmayan <gülüyor> efendim kupkuru tahta gibi yaşayan insanlar bunlar. Hayatta yaşayan ölüler. Tahtalar, odunlar anlamaz insanlar bunlar. Kütük. Öyle zannediyor, öyle tarif ediyor onu. Ha öyle değil ki ya. <gülüyor> o bekliyor, sabrediyor. O sabrediyor. Niye? Dünyanın nimetlerinden haydutca, sınırsızca haram, helal demeden faydalanırsan cennetten kovulursun. İlk örneği kim? Hazreti Adem. Hazreti Havva. Allah dedi şu meyveden yeme. Cennet burası. İstediğin gibi ye. Ama şu meyveye yaklaşma. Gez, toz, eğlen, Ne kadar ağaç varsa meyvesini ye. Cennetin bütün ümetleri senin. Ama şuraya yaklaşma. Hazreti Adem geldi. İllaki de gözünü ona dikti. Neden? Şeytan geldi dedi ki sen bu cennette kalmak istiyor musun? o Çok istiyorum dedi. Bak dedi sana bir şey söyleyeyim. Bu cennette kalmanın tek şartı var. Seni Allah buraya koydu ama geçici koydu ha. Çıkaracak seni dedi burada. Burada kalmak istiyor musun? İstiyorum. Şu Allah dedi ya yeme diye. Şimdi sen git onu ye. Sonra dersin ki Allah, ya yaptık bir hata ya. Yedin işte. Ama ama Cennette kalmayı da garantiledim yani. Şimdi, şeyi bu. Yedik, diyecek. Cennette kalmayı garantilemiş olacak. Kim bu akılı verdi? Şeytan. Dedi, bu meyveden yersen cennette kalman garanti. Hazreti Adem inandı mı şeytana? İnandı. İnandı. Allah'ın emrini unuttu mu? Unuttu. Allah dedi ki, o hepsinden ye, ondan yeme. Acele etme. O da iyi bir yiyecek de şimdilik sana onu yasak Tamam onu yemeyeceksin dedi. Ama Hazreti Adem acele etti. Hazreti Havva acele etti. O meyveden yiyince ne oldu? Avret yerleri zuhur etti. O öyle bir ilaçtı ki avret yerlerini zuhur ettiren bir ilaçtı. Avretiyelileri zuhur etmekten kasıt. yerleri vardı ama birbirlerine ilgi duydular manasında. İlgi. Önceden kardeş gibiydiler. Sonra karı koca olmak istediler yani. İlgi duydular birbirlerine. Halbuki cennette bu olmayacaktı. O emri orada çiğnemiş oldular. Acil ettiler. O nimeti tatmak için acele ettiler. Şimdi dünyada da nimetler var ha. Ağaçlar var. Haram ağaç var, helal ağaç var. Üzümü üzüm olarak yersen helal ye. Ama üzümü şarap olarak içersen haram. O da nimet, o da nimet. Ama biri haram, biri helal. Değil mi? Öyle. Allah'ın yaratmış olduğu bir güzel nimet. Ama o nimeti mayalarsan, bekletirsen, aklı yok eden İnsanı sarhoş eden, aklı bir karış havaya çıkartan, insanın dümenini kaçırtan, kontrolünü kaybettiren bir zehir. Değil mi? Ne oluyor? Kavga oluyor, dövüş oluyor, trafik kazası oluyor, anasını kesiyor, babası hep sarhoşluktan. Ya zararlı olduğu için haram ya. Yoksa hani bir faydası olsa Allah niye haram kılacak onu? Zararlı olduğu için haram kılınmıştır. Evet. E şimdi dünyadaki haram meyvelerden yemek bizim için cennette var edilmiş olan saraylardan ki onlar şimdi var. O saraylarımız var. İnşallah. Bizi o saraylarımızdan çıkartacak bir takım günahlar oluyor işte. Acele etmek. Mesela Adam bir hanım var bir hanım var elhamdülillah sağlıklı yatıyorlar kalkıyorlar beraber ama adam bir gün diyor ki ya dışarıda gezen bazı hanımlar var daha güzel onlarla beraber oluyor Allah diyor ki dörde kadar müsaaden var ama nikahlayacaksın öyle oynaş edinmek öyle yok adam akıllı düğününü yap nikahını yap bu benim hanımım derdi Namusunun iffetine, her şeyine kefil ol. Yiyeceğine, içeceğine, barınmasına, her şeyine kefil ol. Adam gibi hanım yapacaksan olur. Ama bir akşam bir kaçamak, bir ay sonra bir kaçamak daha o olmuyor. O haram. O haram. Bu nimeti bu şekilde haram yoldan elde etmek insanı cehenneme sokacak olan bir ameli. Haram yoldan. Helali varken haram yoldan yapıyoruz. Bizim böyle bir şey mi? İnsan kolay yol kolay yolu seçiyor. Ya şimdi diyor ki bu hanımı bir daha alsan. Hoşuma gitti ama alsan. Evdeki hanım kızacak bir. E bunun yiyeceği, içeceği, barılması, ev, ev kirası, su faturaları, elektrik faturaları bir sürü. Bir de bundan doğacak çocukların bakımı okuması. Ya ne gerek var? Aman boş ver. Yat kalk git git. Hiç mesuliyet alma. Bunu Allah iyi görmüyor. Eğer birini hanım edineceksen onun her şeyine kefir olacaksın. Namusuna, yemesine, içmesine, her şeyine. Hanım olsun. Öyle. Öyle yok. Dağdaki maymunlar gibi onlar. Şimdi ağaçtan inerken birbirini sırtına çıkıyor. Ağaçtan inerken nikah nikah yok. Maymun. Ama insanlık alemi maymunluk alemi değildir. İnsanlık alemi Allah akıl verdi. Allah eşrefi mahlukat bütün yaratılanların en şereflisiniz dedi. Ve Allah dedi ki sizi kulluk göreviyle imtihan edeceğim dedi. Yaptıklarınızdan sorumlusunuz akıl verdim size. Öküze akıl verilmiş değil. Öküz yaptıklarından sorumlu mu? değil. Ama insan sorumlu. Dağlar, taşlar Kuşlar, denizdeki balıklar yaptıklarından sorumlu mu? Değil. Kim sorumlu? İnsan. Başka? Cinler. Cinler de akıllıdır ha. Cinler de sorumlu. Bizim bildiğimiz iki tane mahluk var. Allah'ın emirlerini yapmakla görevlidir bunlar. İnsanlar ve cinler. Kitap. Bilmediğimiz alemler var mıdır? Olabilir. Olduğuna dair işaretler vardır. Evet. O yüzden bizim bildiğimiz iki alem var. İnsanla, i̇nsanlık alemi ve cinler alemi var. Bunların her ikisine akıl verilmiş, her ikisine kulluk mesuliyeti verilmiş, her ikisine hayatlarında uymaları gereken prensipler belirtilmiştir. Haramlar belirtilmiştir. Helaller belirtilmiştir. Rastgele yaşamayın. Allah'ın yaratmış olduğu kullar olarak Onun rızasına uygun yaşayın. Allah'ın rızasına uygun olarak yaşayabilmeniz için size indirmiş olduğum Kitaba Kur'an'a tabi olun. Ezan geçti. Evet, ezan. O ezan geçti. Ha da niye o söylemiyorsun? O niye o ses o gelmedi o buraya? 15 oldu. Yok 15 dakika olmadı canım. 10 olmadı. Şu anda saatimiz 22 dakika geçiyor. 5, 6 dakiyi dakika olmuş. Peki. Evet. E, Söyleseniz de mübarekler ya. Biz de ben de ezanı bekliyorum ha. Tabii bu caminiz yeni yapıldığı için tam teşekkürli olmadığından dolayı bu tür aksaklıklar oluyor. Hemen Bazen ezan okunduysa. Bazen çalışmıyor değil mi? Tamam. Tamam. Allah efendimizden razı olsun. İnşallah Allah hepimize hayırlı ilimler, ameller nasip eyle getirir. Elhamdülillahi rabbil El Fatiha.